İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan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 Ee, özellikle Ömer Madrili ben tabii e, siyasal bilgilerden e, hatırlıyorum ee, orada e, böyle can sıkıcı bir durum vardı ee, işte çoğu kolejde okuyup e, gelen iyi aile çocukları zengin çocukları e, bunlar maucu solcuydular buna karşılık e, bir de onların düşmanı olan, beni de hiç sevmeyen e, Türkeşçi e, grup vardı. Onlar da e, Anadolu'nun e, daha mütevazi şeylerinden geliyorlardı. Ben hep e, bir yanlışlık var. Bunlar solcu olmalı, ötekiler sağcı olmalı diye düşünüyordum ama bu böyle devam etti. E, fakat e, şey e, bu askeri e, darbeyle birlikte e, sol hep dediğiniz gibi hızla e, çözüldü. E, insanlar çok şeylere gittiler, aşırı uçlara gittiler. E, ilk çözülenlerden biri de e, Ömer Madro olmuştu ki e, akademik olarak o e, başarılı bir doktora tezi yazdığı halde bu e, siyasal oyunlarla da,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 Açık radyoyu takip ettim ee, ve kısa bir sürede de olsa işte orada bir programda yaptım. Onların yerlerine gittiğimi hatırlıyorum. bu Dağda bir sokağın arasında e, beşinci katta mı yerliydi? Evet, Böyle evet, bir Elmeda'da. İstanbul Radyosu Hı? İstanbul Radyosu binasına yakın. Evet, karşı, karşı sayılır. Açık radyo üzerine fazla da söyleyecek bir şeyim yok. Son zamanlarda e, takip edemiyorum. E, ...benim tembelliğimle ilgili, hmm. çünkü televizyon bir aptal kutusu dedikleri kadar var, çok kolayca bir düğmeye basıp, evet. sizin önünüze baştan çıkaracak şeyler sunuyor. Hoş onu yönetenlerde de şimdi politik şeyler var, mesela...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 Ben yani biliyorsunuz 3-4 yıldır emekliyim beni bilgide işte emeritus evet. yaptılar. Bunun manası yani maaş vermiyorlar ama işte sigorta ödüyorlar Hı -hı. ve şeyde okulda bir odam da var. Oraya gidip işte öğrencilerle konuşuyorum, maillerime bakıyorum falan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 E, ...bu yeteri kadar <gülüyor> ciddi değilmiş gibi söyledim ama... E, ...tarih öğrencilerinin, bilgideki tarih öğrencilerinin... E, ...seviyelerinin düşüklüğü, yani merakları e, yok, e, çalışmıyorlar falan. E, zaten e, garip bir şekilde e, tarih bölümlerine e, giriş, sanıyorum hala öyle... E, matematik falan olmadan evet. sadece sözel puanla evet. oluyor. Bunun manası da en yetenekleri sınırlı çocukların tarihe gelebilmesi oluyor. Ama tabi bir yanlış anlaşılma olmasın. Bu sadece bilgi öğrencileri için geçerli Hayır. bir tablo değil tabi. Bütün sınav şey sisteminin yapılanmasıyla ilgili. Bilgimiz. Evet. Aslında son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 O zaman merak edip bakmıştım bir zaman, neredeyse hayat tarih mecmuası çok yüksek tirajlara erişmiş. Ama içeriği onun tamamen böyle övücü, övünücü nitelikte. Hamaset. Evet, hamasi tarihle yükselmiş, böyle eleştirel bir şeyi göremezsiniz hiçbir yer sayısında.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 Öğretmenleri e, yükseltmek için e, edebiyat fakültelerinde bir bölümden mezun olan eğer ayrıca bir pedagoji e, çalışması yapmazsa öğretmen olmasına izin verilmiyordu. E, bu öğretmen okullarının e, şeyi, önünü açmak içindi. E, yıllar yıllar e, e, öğretmen okullarından mezun olanlardan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 Kötü şeyden, maceradan geçilip buraya da gelindi. Evet, çok dağınık konuşuyorum ama... bu <gülüyor> Son 25 yılda artık memleketteki solcular da tarihe ilgi duymaya başladı dediniz ama bunun bu ilginin arkasında büyük oranda aslında sizin çalışmalarınız var. Evet, doktora tezimden sonra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 Ve bunlar arasında Rockefeller'i tercih ettim. Rockefeller dünyanın neresinde, hangi konuda istiyorsan çalışmana izin veriyordu. Yani Rockefeller bursunu alıp St. Petersburg'ta da çalışabilirdim. Ben Londra'da, <gülüyor> LSI'de kullanmayı tercih ettim ve iki senedir oraya gittim. Ve merakım o sırada İngiliz sosyalizmi, Fabian sosyalizmi ve işte İngiltere'de İşçi Partisi iktidara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 İşte döndükten sonra hocalar benimle konuştular. Rahmeti Tahsin Bekir Balta idare hukuku profesörü. Harika bir adamdı. Birçok dil bilir. Ama Türkçeyi gayet ağır bir Laz aksanıyla konuşur. Bakanlık falan da yapmış bir adam Tahsin Bekir Balta. Çok değerli bir idare hukisiydi. O bana ne yapacaksın dedi. Dedi İngiliz Sosyalizm çalışacağım orijinal bir şey söyleyecek misin? dedi. Hayır dedim. Orijinal bir şey söyleyecek lafım yok ama Türkiye'de bir takım yalan yanlış şeyler düşünmüyor. Onların doğrularını söyleyebileceğim. Niye Türk sosyalizmi üzerine çalışmıyorsun? dedi. Türk sosyalizmi var dedim. Yani. Türk sosyalizmi tarihi. Çünkü başarılı bir şekilde mesela gelmiş geçmiş en kaliteli sol dergi olamaylı bir dergi olan aydınlık unutulmuştu 1960'a gelindiğinde. 1925'te sona eren bir şey. Çünkü 25'ten itibaren artık ciddi sol yer altına çekilmek zorunda kalmıştı. Mesela Şefik Üslü diye bir adamın varlığı ve onun kominterne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 ...1910'lar, 20'lerle başlayıp nereye kadar gelecek? Ben 60'a kadar getirmeyi umuyordum ama bu olmadı. Hadi kısayım onu Atatürk'ün ölümüne kadar gelsin. O da fazla geldi. Sonunda 1925'te ama bu daha çok benim kendi emeğimi kullanmamla ilgili karar. Önemli bir şeyi keşfetmemeyi ulaştı. 1925, Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Mesela e, Cumhuriyet'in ilanı e, 1923, işte 29 Ekim. Ama 3 ay öncesiyle 3 ay sonrası arasında hiçbir fark yok. Sadece ismi e, değişmiş. Ama 1925'teki takviri sükun kanunuyla e, çok esaslı bir şekilde rejim değişmiş. ve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 Ben 30 sene docent kaldıktan sonra üniversiteye dönüp profesör olarak devam ettim. <gülüyor> profesör olmaya eskiden bir şey göstermeniz lazımdı, bir kitap göstermeniz lazımdı. İşte o amaçla biraz da bu tek parti yönetiminin kurulmasını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 Reklam dönüşünde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek partinin kuruluşu e, çalışmanız üzerinden sohbetle geri dönelim. Açık dergi. Tekrar merhabalar. İnceler Kültür'de e, Mete hocamızı, Mete Tunçay'ı e, ağırlamaya devam ediyoruz. E, bu arada şeyi söylemiş olalım, müzik olarak bahtan e, bir parça dinliyoruz. Çünkü e, Mete hocamızın e, tercihi barok dönemden e, bir müzik olsun İstedi. Şeyden önce, reklamdan önce sizin önemli çalışmalarınızdan biri olan Türkiye Cumhuriyeti Tek Parti'nin kuruluşu kitabınızdan bahsediyorduk. O kitap diğer çalışmalarınızın yanı sıra zannediyorum değil, öyle. Cumhuriyet tarihi kitapları ya da literatürü içerisinde bir tür paradigma değişimine neden oldu. Şimdi söylediğiniz gibi Cumhuriyet'in kuruluşu aslında çok bir şey değiştirmemişti ama takdiri düzükün kanunuyla birlikte e, kartlar evet. yeniden dağıtılmıştı ülkede. Evet ben bu tek parti kitabını yazdıktan e, sonra hep bir şey düşünüyordum. Galiba önce Rusya'daki bir kütüphanede e, sonra e, Amerika'da Stanford'da e, bir iki sayısını e, gördüğüm Halk Partisi meclis grubunun tutanakları. Hı hı. Ben bir defa bunu Rusya'da gördüğüm zaman dövündü. Buna neden ben bunu Türkiye'de bunun serisini incelememişim diye? Amerika'da da başka bir iki sayısını gördüm ama hep yakın tarihlerde. Ve sanıyordum ki ben gelince tam takım. siyasalda değilse bile büyük millet meclisi kütüphanesinde bunu tam olarak göreceğim çünkü bu tamamen şey gibi meclis tutanakları gibi aynı matbaada, aynı kişiler tarafından hazırlanıp şey yapılan yayınlanan bir dizi. Yok. inanamadım ne oldu buna diye. Sonradan bir şey oldu sekiz fasikülü sekiz fasikülü ...bulundu ve bunlar üzerine çalışmalar yapıldı. Ve Dilgi Üniversitesi'nde yayınlandı. Hı hı. Hatta ben de ön söz yazdım. Evet. Ama ön söz yazarken ben bunların tamamını okumuş değildim. Kitap çıktıktan sonra benim ön sözümle birlikte... ...bakarken bir yere geldim, ya bu ilk defa çıkıyor, böyle bir şey yok. Ama ben bunları daha önce okumuşum, hatta okumak bir şey değil, tek parti yönetimi kitabında yazmışım. Nasıl oluyor Halk Partisi Meclis Kurumu'nda verilen ve o zamana kadar hiç kimsenin yayınlamadığı bir şeyi ben sahip olmuşum? Neyse, usatmayayım. O zamanki Adalet Bakanı grup toplantısında bir konuşma yapmış. Bu konuşma çok beğenilmiş hilafetin kaldırılmasıyla ilgili olarak bunu ayrıca yayınlamaya karar vermişler ve sanki mecliste yapılmış gibi ha. meclis utanaklarına da bunu dahil etmişler. Bu tabii korkunç bir şey. Mecliste yapılmamış bir konuşma, grupta yapılmış bir konuşma, meclis genel kurulunda yapılmış gibi yayınlanıyor. Evrakta sahtecilik. Evrakta sahtecilik ama devlet yapıyor. Dehşete evet işte. düştüm inanamadım yani. Ben mi yanılıyorum? İşlevi nedir böyle Efendim? böyle yapılmasının bir işlevi, bir beklenti nedir burada? Şeyi yüceltmek, yani o, o konuşma'nın evet. değerini yüceltmek yani zaten bu grup zabıtlarının yayımlanması devam ettirilmiyor, devam ettirse bile meclis tutanağı kadar prestijli bir şey değil, meclis genel kurulunda yapılmış bir konuşma daha önemli. İşin acı bu tarafı bu konuşmayı yapan e, zat İzmir'de bir ilahiyat hocası. Onu e, kullandıktan sonra, e, şeyde e, İsmet Paşa kaminesinde işte adalet e, vekili olarak kullandıktan sonra limon gibi sıkıp kenara atıyorlar. Yani e, bir hafta içinde e, bu konuşmadan e, bir hafta sonra e, o... ...tasfiye edilmiş oluyor. O kadar kısa sürede o bayağı... O kadar kısa sürede tasfiye edilmiş oluyor. Beni çok düşündüren bir şey oldu. Çünkü bizim böyle elimizi kolumuzu sallayarak kullandığımız resmi belgelerin falan da... ...demek ki şüpheyle karşılanması lazım. Gerçekten böyle bir konuşma yapıldı mı? Gerçekten bu adam muteber müteber krimiydi. Burada zannediyorum bizim tarih yazımı konusunda bir eleştirellik problemimiz ortaya çıkmış oldu. Evet. Belgeye dayandıktan sonra her şeyi yapabilirsin düşüncesi hepimizde vardı ama onun da kaydı ihtiraziyle alınması gerekiyor demek ki daha altına daha altına bakmak gerekiyor. İşte böyle bir takım maceralar yaşadım. Ben aslında şeyden iki tane kitaptan bahsettim Türkiye'de sol akımlar 1908 1925 ve 36. Öteki de tek parti yönetiminin kurulması. O da 1931'e kadar geliyor aslında. Fakat zamanımın çoğunu çevirilere verdim. Ben çok çeviri yaptım. İşe yaramadığını bilmiyorum ama Karl Popper'den tut da Azerbaycan'dan en son bilgide yayınlanacak. İnsan evriminde din diye bir kitap, Bellah ben bela diyorum, bir Amerikalı din sosyoloğu bir iki sene önce de ölmüş, çok parlak bir adam ve din tarihi üzerine yazıyor ama İsa'dan önce binde sona eriyor. <gülüyor> Yani bu, şimdi bugünkü dinlerden sadece Yahudiliğin başlangıcını alıyor. O kadar yeterli. Bayağı temellere gidiyor yani. Temellere gidiyor ve e, hiç düşünemeyeceğiniz yani hem ilkel, e, ilk e, uygarlıklara hem de ilkel uygarlıklara onlara e, paralel e, göndermeler yapıyor. E, Bu Robert Bellah çok değerli bir adammış anlaşılan. Amerika'da okurken Makkartizm korkusundan Kanada'ya gitmiş. Orada MacGill'de çalışmış. Ama Amerika'da bu Makkartizm saçmalığı sona erince Berkeley'e dönmüş ve orada uzun yıllar din sosyolojisi okutmuş. Yani çok saygı değer bir isim o şey olacak. Ben çeviriyi yaptım verdim çıkacak. Diyeceğim ben çok çeviri yaptım kendi telif eserlerimle değil de çevirilerimle herhalde daha çok hatırlanacağım. Yaptığım çeviriler arasında en övündüğüm şeylerden biri Hugh din üstüne. Din ÜSTÜNE. Evet. bir onun yanında yani kendi Eserlerimizin yanı sıra evet çok önemli bir çevirmensiniz aynı zamanda ama aynı zamanda da e, çok önemli bir, yani bizim akademi tarihimizin çok önemli e, hocalarından birisiniz. Teşekkür ederim. Yani, Mete Hoca diye bir fenomen söz konusu e, Türk akademi evet. tarihi içerisinde. Hoca hani Tahsin Bekir'i almıştım rahmetle. işte bize e, asistanken öğrenciler, Hocam, hocam diye konuşurken Tahsin Bekir olursunuz inşallah derler. <gülüyor> Çünkü hoca olmak böyle bir asistanım falan şey değil. Hocam profesör demek. Peki hocam 30 yıl sürdüğünü söylemiştiniz doçentliğinizin. Tabii bu da baskılar sebebiyle herhalde keyfi değil. Onu biliyoruz hikayeyi. Fakat şu anda da bir ciddi bir baskı dönemi var akademisyenler üzerinde. E, ve acaba benzer süreçler mi yaşanacak? Yani doçentli 30 yıl süren başka <gülüyor> Hocalarda mı olacak ya da bu büyük kendi başına bir ünvan tabii ki doğrudan bir dert değil ama e, şimdi de bu, bu süreç benzer bir süreç mi? Biraz güncel bir yere hop diye atlayıverdim ama. Tabii ki kehanette bulunmak zor. Hı hı. Ama ben tahmin etmiyorum benim yaşadığım zamandaki baskıların tekrarlanacağına Şüphe yok ki şimdiki hükümet ancak kendisinden yana e, görüş bildirtirse akademisyenlere tahammül etmek aksi takdirde e, onları e, fena halde e, karalamak e, niyetinde işte bu bildiri e, dolayısıyla şey Cumhurbaşkanının e, söyledikleri ve şeyinde işle takıldı e, hükümetinde peşine takıldı şey e, onu e, gösteriyor Üniversite her zaman biraz anarşik olmalı. Yani öyle hangi iktidar olursa olsun üniversiteden ona karşı çık çıkan insanların bulunmasını kabul etmeliyiz. Böyle ancak özgürlük gelişebilir. Umarım ki bunlar yaşanmaz. Bu benim 30 senelik şeyim, doçentliğim sadece devletin baskıları değil benim kendi hayatımın şeyleri dönemeçleri de sebep oldu. Ama hiç bir zaman şey üniversiteye dönmeden oralarda kalan meslektaşlarım da oldu tabii. Umarım ki bugün üniversitelere böyle bakan iktidar fazla ileri gitmez. Ama mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, rektörün ve e, hocaların sahip çıkmaları hatta emekliye ayrılmış hocaların e, bile e, ortaya çıkıp mesela Faruk Birtek'in e, bir e, nöbete gittiğini e, okudum. Çok hoşuma e, gitti. Umulur ki başka üniversitelerinde e, böyle bir veladet e, gösterisi yapmaları... E, iktidardakileri daha ayaklarını denk almaya götürür. Üniversiteden böyle bir bildiri de çıkar. Başka türlü bir bildiri de çıkar. Bir işe yaraması üniversitenin ancak tam bir özgürlük içinde gerçekleşebilir. Evet. Sizin de kişisel tarihiniz içinde baktığımızda aslında işte Aydınlar Dilekçesi vesaire gibi birçok bu Barışçın Akademisyenler benzeri Türkiye tarihi boyunca yaşanan dönemler içerisinde bildirilerde vesairede içinde yer aldınız sizleri. Evet. Bu Aydınlar Dilekçesini çok iyi hatırlıyorum. Biz bunun bir direkçe olduğunu iddia ederek bildiri yayınlama yasağını evet. bypass etmeyi umuyorduk ve o zaman Kenan Evren de böyle münasibetsiz şeyler söylemişti. Ne demek Vahedettin de aydındı falan diye. Bizden de biri galiba şey dedi. Vahdettin aydın olup olmadığını. O devlet başkanıydı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama askeri idare ısrar etmedi. ısrar etmedi. Yoksa zor oyunu bozar. Siz istediğiniz kadar buna bir dilekçe deyin. Biz ona bildiri muamelesi yapıp sizi cezalandırabiliriz. Yoluna gidebilirlerdi. Bu olmadı. Şimdi doğrusu Türkiye'nin siyasetinden bahsetmek istemiyorum. halihazır siyasetinden. Ama birkaç senedir Türkiye'de bir iktidar sorunu e, var ama daha büyük bir muhalefet sorunu var e, diyorum. E, çünkü e, tamam e, bu AKP'nin içindeki e, işte hatta Tayyip Bey'in çevresindeki e, insanların şeyini kıracak, hevesini kıracak e, bir, bir alternatif e, görünmüyor. Ne, ne yazık ki ana e, muhalefet partisi ümit vermiyor. E, ve onun dışında da e, MHP ve Halkların Demokrasi Partisi başka şeyler riskler taşıyor. Dolayısıyla bizim iç, iç rahatlığıyla ya bu iktidar gitsin de şunlar gelsin, Türkiye düze çıksın diyebilecek bir durumumuz yok. Bu arada işte önümüzdeki bir, ne kadar oldu? 2 ay sonra 70 yaşınızı idrak etmiş olacağız. Dolayısıyla aynı zamanda bir e, tür Cumhuriyet tarihinin de e, tanığısınız ve bir yandan da e, kültür ve kültür tarihi e, üzerine de hem çevreleriniz hem e, makaleleriniz vesaire var. E, dolayısıyla böyle bir hani memleketin e, kültürel kodlarındaki e, bir takım e, noktaların sonucunu yaşıyoruz denebilir mi? Evet. Tabii. Benim bu Tek Parti yönetimine kurulması kitabının e, girişinde galiba bir şey e, söylüyordum. Yani ben Atatürk'ün son yıllarında e, doğdum. Hatta e, çocukken şeyi hatırladığımı iddia ediyordum. Atatürk'ün cenazesini hı hı. hatırladığımı iddia ediyordum. İki yaş, üç ayken. E, orada e, sırf edebiyat olarak değil ciddi olarak e, ben... O dönemde doğmuş olmanın bir takım izleri taşıyorum. Bazı şeyleri tartışmasız kabul etmek de bunlardan biri diye yazmıştım. Bu yani edebiyat olsun diye değil gerçekten öyle, öyle şartlanmışız ki ben doğduğum hava içinde tamamen bu tek parti konusunda bir şey varken, bir resmi görüşü varken... Akademik alanda ilk defa ona karşı çıkıp da daha eleştirel bir yaklaşımı savunan bir insan oldum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu ilk yapan bile evet, denebilir. İlk yapanlardan biri oldum ve orada da tedirgin Atatürk'ün mirasına karşı eleştirel tavır alanlarında... Başka insanlar da var. Onlara benzememek. <gülüyor> Çünkü ben onlara daha çok karşıyım. Ama bu Atatürk mirasına hem eleştirel bakmak hem de bir takım şeyleri kabul etmek, bir takım şeyleri onsuz olmaz diye kabul etmek. Mesela ben layıklık konusunda konuşmuyorum ama fazla hassasım. Yani müminlerin şeyi bana sağlam gelmiyor. Müminlerin bakışı sağlam gelmiyor. Kadınlarda olsun, erkeklerde olsun. Tabii kadınlarda bu tesettürle çok belirgin ama erkeklerde yüzüne bakıp da anlamak mümkün değil. Sakala gelince, senin de sakalın var, <gülüyor> senin de sakalın var, <gülüyor> senin de var. O ayırmıyor. Dolayısıyla böyle bir hani şeyi cumhuriyete kuruluş dönemine, işte Atatürk dönemine neyse artık ne diyecekse o oraya eleştirel bakmak ile onu bir tür ne bileyim yıkmaya ya da reddi mirasa varacak bir noktadan bahsetmiyorsunuz. Hatta düşünecek olursanız bu AKP'nin yükselip işte son 10-12 yıldır memleketin üstüne çıkması belki 1900 20'lerden itibaren işte tek parti döneminden itibaren e, yapılanların e, yarattığı tepkinin bir e, sonucu. Tayyip Bey e, dikkatle e, Mustafa Kemal'den kenar gezmeye e, çalışıyor. E, i̇nönüye rahatlıkla e, çatıyor ama e, Gazi Mustafa Kemal hmm. e, herhalde e, bir döneminde e, kullandığı sıfat ve isim Atatürk'ün. Atatürk diye bir evet. örgü de bulunmuyor. Ama Gazi Mustafa Kemal yani gazal üzerinden onu, yine Hamasi tarafından. Hamasi ve dini hı hı. Gaza, din Tabii. şeyi ama İnönü İnönü rahatsızlıkla harcanabilir görünüyor. Aslında galiba inönü daha mümindi Mustafa Kemal'e oranla rivayet edilir ki onun işte yatak odasında böyle ayeti kerimeler falan düşün hatla asıllıymış Mustafa Kemal'in böyle bir şeyi tahammül edeceğini düşünemiyorum. O daha çıplak bir şey görünüyor. Ben onun yani tartıştığımız zaman mesela Şükrü ile Ben yaradancı olduğunu düşünüyorum. Başka bir takım insanlar, hayır doğrudan doğru ateist diyorlar. Bana ateizmi savunmak daha zor bir şeymiş gibi geliyor Mustafa Kemal İçimdil'e. Ama yaradancılık, yani bu dinler uydurmadır falan ama bir gerçeklik var arkasında, bir ilahi gerçeklik var demek. Evet sanki Mustafa Kemal'in tavrıymış gibi geliyor. Neyse bunları koymayabiliriz. <gülüyor> Şimdi son bir dakikamızın içindeyiz ama şu e, laiklik ve e, Müslümanların e, şeyi e, e, hakkında söylediklerimizden aklıma şey geliyor. Lisans döneminde e, sizin ben aslında bir e, kültürel Müslümanım dediğinizi hatırlıyorum. Orada evet. bir nüans söz konusu aslında. Gayet de tabii Müslüman ailede büyüyüp yetişince bir takım şeyleri e, e, alıyorsun. Mesela büyük anneler, anneannem, babaannem falan. E, işte, e, babam artık e, baran namazına falan gitmiyor diye ona arkasından söylenerek e, ve beni de teşvik ederek e, beni hazırlayıp göndermeleri e, falan. Mesela besmele çekmek. Ben e, hala pek çok e, şeyi Bir besmeleyle başlarım bunu düşünürken Allah'ın adını anmak falan değil. Bu benim gibi içselleştirdiğim bir kalıp olmuş. Yani düşünürse böyle birçok şey olur. Mesela sol el, sağ el meselesi. Bu da dini aslında. Ben keşfettim ki mesela eşim bunun farkında değil. Demek ki onun kültüründe bu sağ-sol şeyi bu kadar önemli değildi. sağ ayağından başlamak, giyinirken önce sağdan başlamak. Bütün bunlar İslamiyet'in şey yaptığı, telkin ettiği ve bizim artık kişiliğimizin bir parçası olmuş şeyler. Bunlara sırf özgürlük adına karşı çıkmanın da bir yararı yok, anlamı da yok. Kültürel Müslümanlık böyle bir şey. Tabii bir de şeyi fark ediyorsun. Dışarıdan bakıldığı zaman yapılan haksızlıkları fark ediyorsun. Mesela bir terim meselesi. Yunanlara Greek deniyor, Grek deniyor. Grekos. Grekos bir Yunan kabilesinin adıymış. Hiç kimse hatırlamıyor ne zaman yaşadı bu eriler neredeydiler falan ama onlar kendilerini elen diyorlar. <Gülüyor> Biz bir süzün karışırız. Biz Atina'da merkezi olan devlete Yunanistan diyoruz. Oysa orası Elas. Yunanistan, Batı Anadolu olmak gerekir. İonya lafından geliyor. Biz Batı Anadolu'dakilere Rum diyoruz. Çünkü onlar kendilerine Roma 2 demişler. Bir ara Adnan Menderes zamanında elen lafı kullanılıyordu. Türk elen dostluğu falan diye gazetelerde evet. Evet. görebilirsiniz. O kayboldu. Şimdi çok kötü bir şekilde Rumlara Yunan, <gülüyor> Yunanlara Rum karıştırıyoruz. Mesela nedense Kıbrıslılar Rum bizim için. Evet. şey Osmanlı egemenliği altında yaşayan elenler Romay ki kategorisine giriyor. Karışık işler. <gülüyor> Hocam maalesef süremizin sonuna geldik. E, programımıza katıldığınız için hatta evinizde bizi ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Pekala. Bir sonraki son, son kapanış kapanımız. programımızda görüşmek üzere iyi akşamlar. Ya İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Açık Radyo program destekçisi olun